Yolun başındakilerle sonundakilerin namazı İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuştur Namazın kusursuz, kamil olması bu fakire göre Fıkıh kitaplarında uzun uzadıya yazılmış olan farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve müstehaplarını yerlerine getirmekle olur Namazı tamamlamak için bu dört şeyden başka yapılacak bir şey yoktur Namazda huşu bulmak için bu dört şeye ihtiyaç vardır. Bazıları bu dört konuyu yalnızca bilmekle yetinmişler, bunları uygulamada gevşeklik ve ihmalkarlık göstermişlerdir. Bundan dolayı namazın kemalatından az bir şey kazanabilmişlerdir. Bazıları ise namazda dünyayı unutup kalplerinin Allah-u Teala ile olmasına ehemmiyet vermiş gibi davranmışlar, sadece azalarının edepli olmasına riayet etmişlerdir ve sadece farzlarıyla sünnetlerini yerine getirmişlerdir. Bunlar da namazın hakikatini anlayamamıştır. Namazın kemal bulmasını, namazdan başka şey de aramışlar, kalp huzurunu namazın hükümlerinden saymamışlardır. Halbuki kalbin yukarıda bildirilen dört şeyin yapılmasında hazır olması, uyanık olması gerekir. Yani bunların hepsinin yapılmasında gevşeklik olmamasına dikkat etmek lazımdır. Bu esnada namazın tamam olması ve kemal bulması bu dört şeyi yapmakla oluyorsa ve bundan başka bir şeyle kamil olmuyorsa, bu yolun başında olan bizim gibilerin namazıyla bu yolda ilerlemiş ve nihayete kavuşmuş büyüklerin namazları, hatta yukarıda da söylendiği gibi dört şeyi yapan cahillerin namazları arasında ne fark kalır diye bir soru akla gelirse, Şöyle derim. Namazlar arasındaki fark, kılanlar arasındaki farktan ileri gelir. Bir amelin ecre, onu yerine getirenlerin durumuna göre farklılık gösterebilir. Şöyle ki, o ameli işleyen makbul ve sevilen biri ise, onun ecre başkasının ecrinden kat kat fazla olabilir. Ameli işleyen ne kadar yüce ise, ecre de o denli bol olur. Bundan dolayı Arif'in riya karışmış olan ameli, ''Müridin ihlasla yaptığı amelinden daha üstündür.'' demişlerdir. Artık ariflerin halis amellerine kim bilir ne kadar çok verilir, siz düşünün. Onun için Hz. Ebu Bekir Efendimiz radiyallahu an, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir yanılmasını, kendi doğru ve halis amellerinden daha kıymetli olduğunu bilerek, keşke Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bir sehveni yapmış olsaydım demiştir. Bütün ibadetlerini verip Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir yanılmasını almak istemiştir. Yani onun sehven yaptığı bir işi yapmayı murat etmiştir. Bütün amellerini, hallerini onun bir yanlış işinden aşağı bilmiştir. Mesela onun dört rekatlı namazda yanılıp ikinci rekatta selam vererek kıldığı bir namazına bütün ibadetlerini değiştirmek istemiştir. İşte nihayete yetişmiş büyüklerin namazlarına dünya ve ahirette çok şeyler verilir. Başlangıçta olanların ve cahillerin namazı böyle değildir. Artık nihayette bu yolun sonuna vasıl olmuş büyüklerin namazlarından bir misal verelim de başka taraflarını sen bunlara benzetirsin. Öyle zamanlar olur ki nihayete ermiş zatlar namazda batını, hakikati zahirinden, suretinden ayırıp gayb alemine karışır, ve bilmediğimiz bir bağ ile o aleme bağlanırlar. Namazı bitince yine aramıza bu dünyaya dönerler. Hasalı, yukarıdaki sorunun cevabı olarak nihayet şöyle diyoruz. Namazı eksiksiz kılmak için bu dört şeyi farz, vacip, sünnet, müstehap, kusursuz yapmak ancak nihayete ulaşmış bu yolun büyüklerine nasip olur. İşin başında olanlar ve cahiller bunları tam yapamaz. Yani yapmaları mümkünse de yapabilmeleri çok güçtür.